Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Her zamanki gibi muhterem Nurettin Yıldız Hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah. elhamdülillah. Allah afiyet versin. Sağlık Amin. afiyet versin. Amin. Hocam e... Bugün namazı ve toplumu konuşalım, insanımızı konuşalım, Müslümanı konuşalım diye e, bir bahis açalım. E, namaz, e, yani Kur'an'ımızın bildirdiğine göre, Rabbimizin bildirdiğine göre insan kişiliğini inşa eden bir ibadet. Yani e, mesela fahşadan, münkerden Alıkoyan bir ibadet Herhalde e, insana öyle bir kıvam Getiriyor ki namaz O davranışlara yansıyor e, O davranışlar içerisinde de Münker bulunmuyor Fahşa bulunmuyor Ama e, Aynı zamanda Baktığımızda e, Namaz kılan e, Fakat bir tarafında da münker bulunan insanlarımız oluyor. Yani bir muhasebe yapsak diye düşünüyorum. Nasıl oluyor? Nasıl bir namaz veya nasıl bir hayat ki? Biz Kur'an'ın o standardını kendi hayatlarımıza taşıyamıyoruz. Nasıl bir namaz kılmalıyız ki biz o kıvamda bir insan çıksın ortaya diye bir soru koyayım. Evet, İnşallah. sizin de eminim ki dertlendiğiniz bir konudur baktığınızda. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Ve salatu ve ala Rasulullah. Şöyle diyelim hocam. Gıda dediğimiz şey insan ayakta tutuyor. Gıda sorunu olan mesela hasta oluyor. İşte belli beslenmeyi sağlayamayan tümörgüloz oluyor diyoruz. Ama bugün çok güzel bir ziyafette yemek yiyen... ...artık ebediyen e, herhangi bir şekilde bir daha hasta olmuyor demiyoruz. Evet. Her gün periyodik beslenen... Gıda ile alınacakları alabiliyor. Bugün mükemmel bir ziyafet yedi, yedi içti insan. Ee, öbür gün e, tamam bir daha ihtiyacı yok diye bir şey asla doğru değil. Gıda düzenli sürekli olduğu zaman gıdadır. Şöyle bir anlayışı varsa zihnimizde düzeltmemiz lazım. 18 yaşında bir Müslüman 5 senedir namaz kılıyor diyelim. Evet. Artık bundan sonra sırat-ı müstakimin garantili yolcusu. Bir daha hata yapmaz. Münkerat, fuhşiyat bundan uzak durur. Değil. İnsan tıpkı yiyor, acıkıyor. Yiyor, acıkıyor olduğu gibi Namaz da koruyor ama iblis, şeytan, namazın koruduğu alanı sürekli taarruz altında tutuyor. Öbür namaz geliyor, iblisi tepeliyor. Tekrar iblis geliyor, tekrar namaz geliyor, tekrar, tekrar, tekrar, bu tekrar son nefese kadar devam edecek. Eğer biz, Namaz kıldı, elhamdülillah. Rektefesini yaptırdı ömrünün sonuna kadar. Bir de en sonunda hacla ambalajlarız bunu. Düşünüyorsak ibadet ciddiyetiyle bakmıyoruz demektir buna. Her namaz mükemmel bir koruyucudur. Şöyle bir soru sorayım hocam. Mesela nasıl koruyor namaz? Yani mesela Kur'an'da namaz için söyleniyor. Söyle değil "Fahşa ve münkerden" Yani, <gülüyor> yani Rabbimiz namaza nasıl bir şey verdi ki fahşa ve münkerden Alıkoyuyor Bence burayı biraz açalım Çünkü yani fahşa ve münker'e dönüş o zaman o namazla aramıza bir mesafe girdiği gibi bir ya da namazın işe yaramadığı gibi gibi yani yani Evet <gülüyor> Şimdi bunu vurgulamak için işte söylüyorum. Evet. Bir tek namaz değildir insanı koruyan şey. Evet. Namaz atmosferidir insanı koruyan. Namaz atmosferi. Namaz atmosferi. <gülüyor> 24 saati 4 mevsimde 12'ye bölüp Allahu Teala'nın emir buyurduğu en büyük kulluk olan namazı yapan birisi bu atmosferin içinde durur. Bir kere Kabe'nin huzurunda kılınmış olsa bile bir kerelik namaz bu korumuşluğu sağlamıyor. Evet. Üç keresi de sağlamıyor. Namaz yaşantılı bir mümin için geçerli bu vaat. Namaz yaşantılı bir namaz, yaşantılı. Yani namaz yaşantısı <gülüyor> nedir? O ha, zaman onun... ona gelelim. Yani önce bunu tespit edelim. Namazı antibiyotik gibi alıyorsun, gripten kurtuluyorsun. Öyle değil. Evet. Namaz ilaç değil. Alınıp da yani veyahut da bir koruma bandının içine koymuyor seni namaz. Evet. Namaz yaşantılı mümin haline evet. geliyoruz. Bu namaz... Bu sohbetin başlığı namaz yaşantılı mümin. Olsun hocam. Evet. Namaz güzel. yaşantılı mümin diyelim. Namaz yaşantılı mümin deyince... Hemen aklımıza seccade gelmesi gerekmiyor. Önce taharet aklımıza geliyor. Evet. Gelmeli. Namazın dışındaki şartlar. ...kılık kıyafetten, abdestten, taharetten, yüzey yani maddi temizlikten, manevi temizlikten vesaire namazın dış şartlarını günde 5 defa oluşturuyoruz biz. Vakti gözetmekten Ondan sonra vakit disiplini gelecek. Evet. Vakit disiplini gelecek. Şimdi tatile gidiyorsunuz, bilet alıyorsunuz veya bir toplantı ayarlıyorsunuz. Mesela siz kalkıyorsunuz, Hatay'a gittiniz bu hafta. Evet. Dört yolda konferansa gittiniz. Evet. Yani uçak saati kadar e, akşam namazı nerede kılınacak diye düşündünüz. Elbet, doğru. Yani e, Allah rızası için bir iş yapmaya gidiyorsunuz. ...namaz saatine göre... ...planlama yapıyorsunuz. Mesela düğün yaptınız. Değil mi? Oğlunuzu evlendirdiğinizde... ...düğünü... ...namaza göre ayarladınız. Tabii. Çünkü ikindiye... ...bir saat kala düğünü başlatırsanız... ...bu ikindi namazı... namazı gider. Yani biz, Belki akşam bile tehlikeye girer falan. Yani siz evet. başınızı en bereketli, en mübarek bir işte namazla karşı karşıya getirdiğiniz için kendinizi ve size gelecek olanları, onun bereketinin gideceğini düşündünüz. Yani kalkıyorsunuz, seyahate gidiyorsunuz, namaz önünüze çıkıyor. Hatta hatta hacca gidiyorsunuz, haçta ihrama gireceğiniz yer vesaire namazı nerede kılacağız diye düşünüyorsunuz. Evet. Namaz... Düşünceli, namaz eksenli, namaz atmosferinde kendisini gören mümin olma düşüncemiz bizim. Oturup bünyede süreklilik kazandığında namaz kötülüklerden alıkoyuyor. Neden? 24 saati hemen hemen eşit bir şekilde namaza göre ayarlıyorsunuz. Uykunuzu namaza göre ayarlıyorsunuz. Dünyada 7 milyar insan var. Bunların belki 6 milyarı... ...işine göre saatini kuruyor... ...ayarlıyor... ...işe yetişecek balin. ...siz farklı olarak namaza göre ayarlıyorsunuz... Evet, evet. ...yani bu ciddiyet... ...bankaya giderken... münkerattan alıkoyan bir ciddiyettir işte... ...bu ciddiyet... ...zina... ...riskine karşı mümine koruma yapıyor... Ee, ...kötü söz konuşma ihtimali olan bir yerde... Yarım saat önce namazdan geldiği atmosfer onu koruyor. Ezanı duyuyor mümin hareketleniyor. İkide bir toplantı uzayınca saate bakıyor namaz gecikti mi acaba diyor mümin. Peki hocam namazın e, yani hem namaz kılıyor ama namazla dediğiniz gibi şey ayrışıyor mesela. Namazdan çıkıyor adam yani o namazdan çıktıktan sonraki hayatının Namazla bir bağlantısı olup olmadığı hassasiyetini mesela kaybeder. Daha fazlasını söyleyelim. Evet. Tıpkı fazla gıdadan dolayı yağ bağladığı evet. gibi insan, namaz da insanı bir kötülüğe sevk edebilir. Namaz, yani nasıl sevk edebilir? Nasıl, evet. Namaza aldanır, bazı şeyleri kendine mübah görür. Evet. Bu da onun, namazın tuzağını. Namazın bu işi telafi eder gibi. Yani biz namazımızı kılıyoruz nasıl olsa <gülüyor> diye. Evet. Yapar bir cahilliği evet. maazallah. Yani namaz kılmayandan daha kötü duruma düşer namazı buna halet ettiği için. Evet. Dolayısıyla yani namazı... Şöyle bir şeye işaret etmek istiyorum hocam. Namazla insanın diğer hayatı arasında bağ var değil mi bizim? Bu bağ orijinal <gülüyor> namazla olduğunda olur. Evet. Jimnastiğe dönmüş namazda olmaz bu. Yani Allah istiyor ama. Değil mi yani, ya Bizden ha. orijinal namaz istiyor Kuşu evet, yani, dediğimiz namazı, orijinalliği istiyor Hayatın diğer alanlarını Etkilemesini istiyor allah Teala Şüphesiz niye beşe bölüyoruz Günü evet. niye toptan kılamıyoruz Bu namazları evet. Mesela hepsini akşam ya da sabahleyin Kılıp çıkalım evden olmuyor Peşin ödemesi yok namazın evet. Geciktirmesi de yok İlla vaktinde olacak evet. Kur'an'ımız niye özellikle Kur'an-ı Kerim olarak önümüzde ...inna salate kâne te'ale'l-mü'mine kitaben... ...mevkûta. İlla vakitli... olacak namaz. Evet. Yani vakti geçmeyecek. Öncedeki... olsa olmuyor. Mesela öğlen namazına... ...beş dakika kala... ...uçağa yetişeceğim diye kalkıp... ...namazı kılamıyorsun. İlla o dakikası... ...girecek. Hocam... ...yani ben... ...oraya biraz şey yapalım diyorum. Şimdi siz dediğiniz namaz... ...yaşantılı bir mü'min. Yani insanımızın namazla yaşantı arasında yani kopmaz bir bağ olduğu düşüncesini yenilemek lazım diye düşünüyorum yani. Yani anlı... orada bir sanki kopma oldu bizde yani. Siz de dediniz ya namazımızı kıldık ya ya öbür tarafa bazı muafiyetler kazandık. <gülüyor> kazandık gibi bir şey yani. Tam aksine namaz kıldık biz artık. Evet. Demek ya gerekiyor. Namaz biz, kıldık. Allah'ın huzurundan çıktık huzuruna gireceğiz yani. Yani namaz kıldık gıybete bulaşamayız. Evet. Demek gerekirken namazdan sonra gıybete bulaşmak namazın bir ilaç gibi tesir etmediğini gösteriyor bize. Evet. Namaz niye tesir etmez? <Gülüyor> ya bu münkerat dediğimiz münkerat ve fuhşiyatı açıklasak. Lütfen. Ha birazcık lütfen. Yani, doğru. doğru Kur'an-ı şey. Kerim münkerat Yani bunlara mani olur namaz dediğimizde yani, neye mani fuhşiyat oluyor? Fuhşiyat çirkinlikler demek. Evet. Mümin için çirkinlik olmaz namaz kılıyorsa. Münkerat Allah'ın yasakladığı şeyler demek. Evet. Yani bütün haramlar hatta mekruhlar evet. namaz e, sayesinde önleniyor olması lazım. Evet. Münkerat ve fuhşiyat dediğimiz bu. Yalnız Namazın yani bir ilaç gibi bizi kötülüklerden vesaire alıkoymasının en temel şartı namazın orijinal olmasıdır. Abdestsiz namaz bu işi yapmıyor. Kıbreye dönüp kılmayınca yapmıyor. Yani setre avrat olmadan kılınınca yapmıyor. Fatiha okumayınca namazda olmuyor. Ve bunların hepsinin ortak adı. ...olabilecek durumda huşu dediğimiz var. Huşu namazı allah Teala'nın huzurunda kılma kalitesi demek. Yani allah Teala'nın seni gördüğünü, seni kontrol ettiğini gözlerinle görüyormuşun şuuruyla namaz kılmaya huşu diyoruz. Bu namazın cübbeyle kılınmasıyla olmuyor. Namazda sarık sarmakla yetmiyor. Yani sarık sarsa, cübbe kılsa... Kabe'nin huzurunda maddi, kırsa, maddi unsurları tamamlayınca ol ye, Onlar namazın gereksizleri manasında değil. Değil. Evet. Ama onlar yetmiyor. İlla kalp ciddiyeti lazım. Evet. Müslümanın kimin huzurunda kim için namaz kılıyor. Bu, bunu yakalaması lazım. Burada belki ilk namaza başlayınca ya da bir sene kılınca bu kıvama gelinmiyor olabilir. Evet. Ama yüz senede namaz kılsa Müslüman, mücadelesi zirvede bir namazla hayatı bitirmek olmalı. Yani insanın onu, yani mücadelesi... Namaz içindeki mücadele hı, Bir hı. namaz kılma mücadelemiz var. Evet. Bir de namazın içinde bir mücadelemiz var. Hı hı. Huşu açısından yani Allah-u Teala'nın huzurunda kıldığımıza, kendimizin inandığımız namaz açısından... ...bir mücadelemiz var bizim. Hı hı. Namaz aynı zamanda... ...kendisini de eğiten bir ibadet olmalı. Mesela... ...üç sene önce kıldığım namazla. Evet. Bu sene... ...kıldığım namaz arasında... ...namazın bana kattığı... ...bir katkı olma, katma değeri diyelim... ...namazın olması lazım. Hı hı. Yani dışarıdan ilmal öğrendim. Abdestini vesairesini, namazın... ...ayrıntılarını, maddi yapısını çözdüm. Onları biliyorum. Ama kıla kıla... Namazın beni getirdiği bir zirve de olması lazım. Yani namaz hem bana sevap kazandırıyor hem namaz kendine çekiyor beni olmalı. Evet. Eğer namaz ilk öğrendiğim ilmal bilgileriyle devam ederse o namaz bana takviye getirmezse, namaz kendi muhasebesini yaptırmazsa bana 10 sene sonra münkerattan alı koymayan bir namaz kılmaya başlarım ben. E bildiğimi devam ederim. Evet. Yani Namaz, namaz kazandırmalı. Namaz insan. rutinleşiyor artık ondan hmm. sonra. Bu rutinleşmeyi önlemesinin çaresi. Yani nasıl önleyebiliriz? Namaz eriğin gitmesi. Ne demek gitmesi. rutinleşme hocam? Yani mutat geleneksel bir yapıya dönüşür. Yani evet. hele yaşlıysan zaten camiye gideceksin. Evde ne oturuyorsun? Camiye giderken de bakkala uğrarsın. Evet. Arkadaşları görürsün öğle vakti camide. Bu namazın... Muhtat bir geleneksel ibadete hı hı. dönüşmesi var. Halbuki bizim için bir rektefe yani sürekli temizlenme, yenilenme, enerji tazeleme olmalı. Namazın kendisinde var bu. Evet. Namaz kendi kendine bir enerji katıyor, sahibi kılana bir e, sahibine katıyor. İsmet Özel'in e, bir cümlesi vardı bilmiyorum siz de hatırlar mısınız onu kıl beni ey namaz diye bir evet. yazısını okumuştum çok evet, oluyor. tut bir... beni ey oruç kıl beni ey namaz diye evet. bu çok güzel bir şey ama evet. namaz seni kılacak yani bu mecazi bir ifade şüphesiz Hı -hı. yani bu cenaze kılar gibi bir şey değil ama namazın seni adam yapması İşaret lazım etmesi, adam, yapması adam yapması lazım yani. şimdi biz mesela kul hakkı hesabı yapıyoruz değil mi nedir kul hakkı acaba Ahmet'in Mehmet'in üzerimde borcu var mı ben yani borçlu muyum ona diye düşünüyoruz. Bir de muhasebe yaparken namaz mesela bu üç aydır kıldığım şu kadar namazın etkisi nedir bende diye de bir muhasebe yapmamız lazım. Namaz kıldığımdan beri ne durumdayım? Bunu bir düşünmemiz lazım. Böyle bir muhasebe yapmayı beceremediğimiz takdirde namaz rutinleşiyor. Böyle vakti gelince kılıyorsun. O Evet bir defa şunu unutmuyoruz ama e, abdestini şartlarını yerine getirip e, vaktinde kılınmış namaz borcu düşürüyor bir defa. Evet. Bunu sevgili dinleyenlerimize yani umut bir yani İşe yaramaz olmadı. şu namazlar demiyor kimse. Asla. Böyle bak, bir şey söylenmiyor. Şeriatımızın böyle bir şeyi yok. Evet. Yani mesela farzları nedir? 12 farz mıdır namaz? 13. İyi. farz olarak da tadil erkanı da kaydetmekle Hı -hı. o da farz gibi bir şey. Hatta yani Ebu hanife rahmetullahi Rahmetullah'a göre farz hatta. Evet. Tadili erken secdeyi ve rüküyü düzenli yapmak. Düzenli yapmak. yapmak. Evet. Bunlar yerine getirilip kılınmış bir namaz borcu bitiriyor. Evet. Elhamdülillah. Yani camiye gitti abdesti var. E, caminin kapısında sigara içse çıkınca sigara içse yalan konuşsa maazallah günah işlese bile caminin kapısında. O namaz... Namazı Dehtere imha edildi. Bu namazı imha etmiyor. Evet. Bu Allah'ın lütfu. Evet. Yani dış yüzeysel şartları yerine getirilmiş bir namaz biz dinle e, ve kurtardı bizi. Yani bunu bunu garanti edelim bir defa. aks takdirde öyle de battık böyle de deyip namazdan soğuruz evet. namazı bile. Evet. Ya neyin mücadelesini yapıyoruz? Namaz kendisini kurtardığı gibi ilave bizim, bana artı ıı, getirsin. Bizim yaşantımızı. Yeniletsin kendine göre benzetsin Mesela e, ben Ya canlı, da yaşantıyı Allah'ın huzurunda bir yaşantı hali haline getir. getirsin Şimdi mesela ben bir örnek vereyim Hep aileden örnek veriyoruz ya Şimdi hanım kardeşlerimiz Bize sorularını yazdığında Şu cümle beni vuruyor hep evet. E hocam eşim namaz kılıyor ama Evde zalim diyor Allah Allah Evde zalim Çocuklarına şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyor. Tespit çok muhteşem. Namaz kılan bir müminden beklemiyor kadın bunu demek evet. ki. Veya tam aksi tabii erkeğin açısından ya, da bakılabilir. Tam sorumuz o zaten hocam. Yani şu an konuştuğumuz şey o. Ya namaz kılıyor ama... Zulüm de yapıyor. Hayatında şu zulüm var. Hayatında <gülüyor> hırsızlık var. Hayatında yalan var. Hayatında bilmem. Yani olmaması gereken bir şeyden söz ediyoruz. Şüphesiz. Ya o hanımefendi de size sorarken... Tam onu soruyor değil mi? O tezadı Haklı, soruyor. Haklı olarak soruyor. O tezadı soruyor. Ya da erkek yani. Illa ya da kadınlar erkek de. soruyor evet. Yani hem namaz evet. hem zulüm veya evet. bir haksızlık neyse adı konursa bunu yakıştıramıyor. Neden? Çünkü aslında o hanımefendi ya da erkek biliyor ki namaz insanı mum eder. Yani mum gibi eritir insanı düşünüyor. Eşinde, oğlunda görmüyor. Mesela anne babalar olarak şöyle düşünüyoruz. Bu çocuğu bir namaza ısındırabilsem kötü Hı -hı. arkadaşlarından da korunur. Evet. Gitmez onların yani Doğru bu. Evet. Doğru bu. Doğru. Burada namazı işte şöyle rüküsü secdesi olan hareketlerle biz çocuklara öğretiyoruz. Ya da imam efendiler camiye çağırdığı insanlara namazı böyle öğretiyorlar. Siz dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Namazın ruhla ilgili orijinal bölümüne dair bir eğitim yoktur ama. Doğru, Yapamıyoruz. Yani belki de şu. Ya çocuklar işte şu kadar kısa sürede geliyorlar. Hiç olmazsa erkanını öğrensin namazın gibi dua ya, birkaç ya dua da, öğrensin ya da bu toplumda camiye gelsin de ne olursa olsun. Bir de o var. Yani doğru. Bunu haksız bulduğum manasında evet. değil. Bu kadarı yapılabiliyor. Evet. Sadece kim etkileniyor bir tasavvufa? bir ilim merkezine gidip gelenler ayetleri hadisleri dinleyerek bir miktar işte Allah dostlarına kıldığı namazları öğrenerek ya bu namazın bu boyutu var gibi var. düşünüyorlar bir hedef çıkıyor önüne çok özel eğitim alan bu bu da toplumumuzda maalesef sayısı çok az bir yani kere kim kaç kişi haftada bir gün iki gün gidip bir ilim meclisine oturup bir zikir meclisine oturup bunları düşünüyor kuruluşlar ee, bu açıdan biz namazı iki kademede öğretmemiz lazım. Bir bu bahsettiğimiz namazın farziyeti hele bir sırtımızdan düşsün. Camiye hele bir gelsin. Hani var ya meşhur ayakkabısıyla camiye sopmuş evet, adam. Evet, yani, evet, doğru. Meşhur bir bir doğru. boyut var. Bunu evet. asla hafife almamamız lazım hocam. Çok doğru hocam. Yani, yani bir insanın bir namaza başlaması, iki camiye gitmesi. Bunlar hep kademe kademe bir ruh gelişimi yani. yani bunu bir defa basite almamamız doğru, lazım. Yani doğru. biz şimdi namazın huşusunu ararken bari kılma sen madem böyle diyecek halimiz yok. Ama şöyle de bir şey var. Bu ne kadar neden önemli? Şimdi diyelim o hanımefendi. Yani kocam namaz kılıyor ama, ama zulüm de yapıyor diyor. Bu diyelim ki dışarıda İslam'a ilişkin e, böyle bilgi sahibi olmaya çalışan insanlar... Yani namaz kılan insanın, hacca giden insanın, mesela sakal bırakan, yani İslamı temsil eden bir takım özellikleri bulunan insanların, diyelim elinin kirli olmasını şey yapıyor, önünü kesiyor o insanların. Yani ahlaki bakımdan bir zaaf olarak görüyor. Yani e, yani tartıda hile yapıyor, mesela atıyorum yani. Bunları kabul etmiyor, doğru bulmuyor o açıdan Ama haksız değil toplum. Evet evet. Yani Müslümanlar. <gülüyor> madem namaz kılıyorsun, Heh. madem hac yapıyorsun derken haksız değil insanlar. Evet. Evet. Işte haksız, onu sen niye namaz kılmıyorsun diye cevap verecek halimiz yok ona. Evet. Hepimiz öyle olalım. Yani hepimiz kılalım, hepimizde de ahlaklı olalım gibi de, evet. dememiz gerekiyor. Evet. Ama ben diyorum ki bu topraklarda biz bari camiye gelsin insanlar denen bir dönem yaşadık. Evet, doğru haklısınız. hatta da... ben hani Menkıbedir böyle temel fıkrası gibi bir şey Hani adamın biri onu tekrar edelim Konumuzu anlamaya doğru, yardım etsin doğru. İmamın birisi bir camiye tayin olmuş Bakmış evet. ki millet çizmeleriyle geliyor camiye Evet e, Niye çizmenizle geliyorsunuz Bir diyor. köyde falan Köyde he. Evet. Çizmenizle cami çizme çizmediğince asker giriyor gibi anlaşıldı biz, değil biz mi Bizde postal vardır <gülüyor> adam. Köylünün çiftçinin Giydi arazi ayakkabısı yani eskiden mesela benim babam rahmetli postal giyerdi yani postal diye altı kamyon lastiği güçlü evet. kalın deri yani o çalı çırpı arasında... rahat dolaşırsınız onunla köy şartlarını korundu şartları. şimdi evet. orada da modern ayakkabı var evet. şimdi imam efendi bakmış millet ayakkabıları ile çizmeleriyle postallar ile diyelim camiye geliyor siz ne yapıyorsunuz ya demiş e ne var bunda demişler. Bizim imamımız bize izin veriyordu demişler. İmam gitmiş öbür imamı bulmuş. Sen deli misin camiyi niye milletle sok bir ayakkabılarıyla? Nasıl tetva mü? verdin buna? Ya demiş hiç gelmiyorlardı. Üşeniyorlardı ayakkabılarını çıkarmaya. Ben öyle soktum. Sen de şimdi ayakkabılarını çıkart demiş. Evet. Bu yani olur bir şey değil tabii de. Evet Fakat evet. Fakat eğitim kademelendirmesi bakımından doğru bu. Doğru bir şey. Doğru. Şimdi... Biz hilafetini kaybetmiş, ezanın suç sayıldığı bir toprakların çocuğuyuz. 20 sene şaka değil, 20 seneye yakın zaman ezan hasreti yaşanmış tabii, bu topraklarda. Ee, şimdi... 18 sene. 18, yani şaka bir şey değil bu. Tabii ki. Ee, neticede Müslüman toplum bari... Ezan sesine haset kalmasın düşünüldü. Ezanı hangi tecvide göre okudun diye bakılmadı sonra. E, namaz bari insanlar gelsin kılsın. Hatta gusletsinler yeter. Yani bir guslu yani. abdesti alınsın bari dendi. Ama bu bir kademeydi. İnşallah bu kademe yavaş yavaş e, aşıldı gibi evet. düşünüyor. Ya da yeni nesil içinde bu devam edecek. Ama hoca efendiler ders yaparken biz... Çocuğumuza namaz öğretirken, mesela siz torunlarınızı karşınıza aldınız, namazı öğretiyorsunuz. Ben talebelerime namazı öğretiyorum. Bunu programlarken bir defa namazın iki kademesi var diye ben program yapmalıyım. Hoca evet, kimse öğreti. Evet, evet. Bir namazın fiziki boyutu, camiye nasıl gidilir, gelinir, abdest nasıl alınır, bunlar zaten elhamdülillah var. Ama kesinlikle Namaz ve sen diye bir başlıkta açılmalı. İkinci semestirde evet. namaz ve sen ey namaz kılan. Şimdi namaz kıldığın için diye iki nokta koyup evet. bir ahlakın en iyi olması lazım. Namaz düzeyinde ahlakın olacak senin. Evet. Bunu üstadım namaz miraçta farz oldu diye bir hep öğretilir miraç kandillerinde evet, konuşulur öyle e, madem namaz miraçta farz oldu peygamber efendimiz aleyhisselam bunu miraçta öğrendi niye bizim miracımız olmuyor namaz yani. ya da ne anlama geliyor bizim miracımız evet. olması namazı evet. bunu çok rijit bir şekilde madem yalan konuşuyorsun kıldığın namazında bir kıymeti yok demek hata büyük hata şeytan bunu hemen kullanır gitme yarın namaz eder Evet, ...sen bu namazın evet. adamı değilsin der... ...şeytan bunu kullanır... ...çok fena evet. kullanır hem de... Evet. ...çok fena kullanır... Mesela ...oradan bir yol bulur... Kalplere. ...en basit örneği başıma gelmiş bir olay... E, ...alkolle ilgili... <gülüyor> ...bir düğün sonrası... ...böyle alkol içildi içilmedi derken... E, ...alkolün... ...ne kadar yanlış bir şey olduğunu... ...anlattım anlattım... ...o arada bir fiskos oldu... ...dinleyenler arasında... Ee, ben de ne diyorsunuz der gibi derken bir tanesi dedi ki yaşlı başlı bir adam. E, biz o zaman boşuna akılıyormuşuz dedi ya biz düğünlerde içiyoruz dedi. Hmm. Biz boşuna akılıyormuşuz dedi. Üstadım nasıl benden ter boşaldığını görecektiniz siz. Evet. Öyle bir utandım öyle bir yani bir kastım yoktu ama namazın bizi temizlemesi gerektiğini anlatırken ben. Düğünde içki içtiği için o adam camiye de giden biri üstelik. Evet. Yani cumacı değil. Beş vakit köyde camiye giden bir adam. Boşuna camiye ama gittiğini... Ama nasılsa düğünlerine içki girmiş. Onu bir hata olarak görmüyor zaten. Evet. Dedelerimizi böyle gördük, gördük gibi bir edebiyatı ki, evet, var. Evet. Alkolün kötü olduğunu biliyor ama düğünde mübah görüyor kendisine. Evet. Diyelim. Yani ben orada az kalsın adamın... Ebedi camiyi de terk etmesine ve alkolik olarak ölmesine sebep oluyordum. Evet. Başıma geldi böyle bir şey. Yani, ne yaptınız? Onu da söyleyelim. Yani şimdi... Oturduğum <gülüyor> yerden kalktım onun yanına gittim. Evet. Oturdum. Şu anda ayık mısın dedim. E dedi gördün mü beni içerken dedi. O zaman iki kelime konuşalım dedim. Derken ona özel bir on dakika daha takviye yaptım. Evet. Kalktık beraber camiye gittik namaz saati yaklaşınca ben oradan ayrılacaktım iki saatten fazla daha oturdum orada <gülüyor> benim yüzümden adamın namazından Namazdan olması kopmasını. ve şeytan için bulunmaz bir fırsattı bu evet. halbuki namazla hayata tutunuyor adam dine evet. namazla tutunuyordu evet. belki de pek çok alkolünün e, temizlenmesine de o namaz fiziki bir kılma da olsa abdest kılıyorsa o alkolleri temizliyordu o namaz evet. Çünkü onun inkar etmiyor, haram olduğunu kabul ediyor adam. Düğünlerde neşe alıyoruz bundan diyor. Hatta bana dedi ki hiç sarhoş olduğum yoktur benim dedi. Ben öyle dedi, çok içmem dedi, o kadar akılsız değilim dedi. Evet. Yani işte her insanların böyle kendileri için meşrulaştırma şeyleri var malzemeleri. Onları düzeltirken de hakikaten hassas olmak gerekiyor. Ben o gün yaşadığım mahcubiyeti evet. suçu. Yani kolay kolay karşıma gelmiş bir şey değildi bu. Evet. Yani tıpkı ama çok yapılan da bir şey hocam. Yani şunu yapıyorsan şunu yapma. Hiçbir faydası yok tarzında bir dilimiz bazen oluyor bizim. Yani din dilinde böyle vaiz dilinde kaş yaparken göz çıkarmak buna deniyor. Ha, buna herhalde. deniyor. Evet. Yani hocaların da sorunu bu. Evet. Açıyorsun ağzını yumuyorsun gözünü. Yumuyorsun gözünü. gözünü. <gülüyor> yani... <gülüyor> Ee, ama sonra açınca gözünü karşında başka şeyler buluyorsun. Evet, yani bir daha gözünü evet. açtığında bu benim başıma geldi. Yani namazla irtibatını kesmemek lazım insanların. Ya alkolin bile umudu namazdır aslında. Değil mi? Evet. Yani evet. Çünkü namazdan namaza hele camide kılınan iki namaz arasında günahları Allah affediyor. Evet. Küçük günahları affediyor. Tövbe ederse büyüğüne de rahmetini açıyor allah evet. Teala. Yani namaz o insanın son umudu evet. ya. Evet. Bizim son gemimiz namaz aslında hocam. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne buyuruyor? Din, benim bıraktığım şeriatın halkaları tek tek dağılacak diyor. İlk dağılacak halkada siyaset halkasıdır diyor. Evet. Namaz en sona kalacak diyor. Namaz devam ettikçe ümmetim devam ediyor demektir. Yani bir o halka devam ettikçe toparlanma ümidi hep var. Hep var. Yani Allah'ın kapısı açık duruyor hala evet, demek. Evet. Onun için biz hocalar olarak İyi de şu değil mi hocam? Yani namaz Allah'ın huzuruna bir şekilde varıyorsun. O İman bir... canlı duruyor. Ha, canlı İman duruyor. duruyor. Bilinç gavur gitmez Bilinç azalsa bile değil mi? Yani o derinlik azalsa bile Geldiğin yer o kapı yani. Hocam o dairede durduğumuz sürece Kabe'nin dibinde durmuyorsun ama 500 metre ötesinde duruyorsun Görüyorsun, gibi. Evet. Yeter ki Kabe'nin ekseninde dönsün. Evet. Yani namazı mesela işte kumar oynadı, yılbaşında piyango aldı. Ben de 30 sene önce konuşmalarımda. Yani yılbaşı günü niye namaz kılıyorsunuz de dediğimi hatırlıyorum. Yani madem bilet alıyorsunuz piyango bileti niye namazı kılıyorsunuz? Onunla namaz nasıl bir araya gelir gibi. Ya tamam benim niyetim iyiydi fakat bir genç hoca olarak açıyordum ağzımı dedi de yumuyordum gözümü. Halbuki biraz sorunu olanı o sorunun içine ebedi terk etme oluyordu. yuvarlıyorsun oraya. Bir, bir nevi kalsam burada. Evet. Yani sanki Sen battın ki, zaten yani gibi diyoruz Sonucu oraya götürüyor evet. Sonucu oraya götürüyor Halbuki namaz son umut evet. Son gemimiz evet. namaz Yani evet. hadis-i şerif de öyle diyor namaz son gemi Bu sebeple e, Namazın şu fiziki boyutu Yani rukusu, secdesi, kıyamı Selamı, tehiyyatı Olsun bari o kalsın evet. Bari o kalsın ama ama ama bunun, iyi konuşuyoruz ya yani. <gülüyor> bunun ikinci bölümü olduğunu hmm. her hoca bilmeli her anne baba bilmeli bunun pratik eğitimini mesela psikolog kardeşlerimiz e, pedagoglarımız bize yardım etmeli namazı hayata yansıtmak için nelere dikkat etmek lazım yani Müslüman pedagog kardeşlerimiz oturup üç sene beş sene çalışsınlar buna. Evet biz Gazali'den, Hiyaül-i namazın önemine dair yüzlerce sayfa okuyabiliyoruz. Orada pedagogik şeylerden de bahsediyor evet, namazdan evet. Gazali. Ama buna da bir ama diyelim. Bugünkü cep telefonu çocuğunun anlayacağı dile pedagog kardeşlerimiz bunu getirmelidirler. Mesela hala bizim bir namaz vakfımız yoktur. Bir sürü eğitim yardım vakfı var. Nasıl bir şey o ilk, Şimdi hocam, ilginç yani bir ifade şöyle diyelim <gülüyor> namaz vakfı mesela bir çırpıda siz bana Afrika'ya yardım götüren 20 vakıf sayabilir misiniz sayabiliriz Türkiye? doğru 50'ye de çıkarabilirsiniz bunu derneği doğru, vesairesiyle doğru. peki Türkiye'de namaz vakfı diye bir vakıf var mı bu namaz vakfı namazı siyasi şartlarda siyasilerle dönüşüyor cuma namazını hak olarak alma konusunda çalışmalar yapıyor ...yeni Müslümanlara namazı öğretme çalışmaları yapıyor, eğitim çalışmaları yapıyor. Ondan sonra Müslümanlar olarak namazın çocuklara aşılanması ile ilgili pedagoglara çalışıyor. Yani bünyesinde yüz tane pedagog var, namazı farklı açılardan inceliyorlar. Namaz vakfı diye bir vakfımız hala yok bizim. Namaz platformu diye bir şey oldu... Onun onun da çok faydası oldu Olmaz hocam. Mı? Bir grup arkadaş hakikaten bendenizde bazı yerlerde Biz bir beraber de bulunduk. Beraber durduk, de parklandı. bulunduk yani. O da ama dediğiniz çok farklı bir şey. O camiyi davet Hı -hı, gibi bir çalışmaydı. Bir şey, Hala farklı, devam ediyor, ediyor Allah razı evet. olsun. Ama namaz dünyası mesela o namaz platformuna malzeme üreteceğiz. Evet. Lise tarabesi namaza şöyle ısındırılır. Evet. Mesela o vakfın çalışma alanlarından biri bu olacak. Hayata nasıl yansıtılacak namaz? Hı hı, evet. Camideki imamların karşılaştığı sorunlara yardım Mesela Diyanet diyecek ki namaz vakfının filan yayınlarını alın diyecek evet, imamlarına. Evet, evet. Mesela namazda kıraat sorunu nasıl çözülecek? Çünkü şu hızlı bir şekilde e, teknolojisiyle ve sosyal algısıyla çok hızlı bir şekilde değişen dünyada Camiler çoğalıyor ama cemaat kılan sayısı çoğalmıyor Bu ciddi bir sorun. Bu belki de sizin ve benim bu radyo konuşmamızda donatabileceğimiz bir genişlikte değiliz biz yani. Bizi bizi yeter iki hoca. 200 hocanın da yetmeyeceği bir alan evet, bey. Evet. Buna ümmet olarak kafa yormamız, kafa lazım. yormamız lazım. Yani Afrika'ya biz açlara zekat götürüyoruz ama orada namazla ayakta nasıl duracaklarını söyleyemiyoruz. Eğitim götüremiyoruz Afrika'ya hala. Ve Avrupa'da Anadolu'nun güne. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş götürülüyor. Yani oradan buraya gelenler, gidenler oluyor. Onu kastetmiyorum. Evet. Yani mesela namaz şuuru diye bir çalışma yapamıyoruz yani orada. Şey, biz. Evet, doğru. Hala açlık ha. ağzımızda ön planda, evet. Ön planda yani. Açlıkla A mücadele. Oradaki mesela madem namazdan açtık, namaz şuurunda, namaz kalitesinde ve Batıya kompleksi olmayan ...kendisinin ayaklarına... ...ayaklarının üzerine basan bir Müslüman da yetişemiyoruz. Evet. Hatta ben... ...çok yaygın bir vakfın başkanıyla... ...bir görüşmede dedim ki... ...yahu dedim sen atasözü biliyor musun... ...dedim balık yerine olta ver... ...diyorlar dedim. <gülüyor> Afrika'ya biraz... ...olta götürseniz dedim. Evet. Ondan sonra çok memnun oldum... Ee, ...dedi ki bunu dikkat edeceğim... ...dedi. Sonra bir gün... E, ...başka bir yerde buluştuk... ...dedi ki dediğinizi yaptım... dedi ...şimdi bize destek ol dedi... Afrika'da dedi keçi çiftlikleri açmayı düşünüyoruz. Hmm, Orada yaşayacak keçi evet. türlerini Türkiye'den götüreceğiz dedi. Proje yaptık dedi. Ben de dedi. biliyorum. Mesela Adana'da tanıdığım dostlar Afrika'da çiftçilik öğretiyorlar. Yani ekim dikim vesaire hasat onları öğretiyorlar. Bazı şeyleri getiriyorlar. Oradan insanları getirip öğretiyorlar falan dediğiniz. Yani artık evet, bu noktaya doğru girilmesi lazım. Evet. Çünkü olta vermek balık vermekten daha onun uzun vadede evet. yararını oluyor. Için. Namaza tekrar döndüğümüz zaman elhamdülillah memleketimizde artık namaza bir engel yok şu anda. Elhamdülillah. Yani, elhamdülillah. Yavaş yavaş cuma namazı bile yani rahatlıyor gibi evet, rahatlıyor evet. diyelim ee, bu bir, birinci kademeyi üstelik devletin okullarında namazın öğretilme imkanı var mescitlerde şimdi okullara mescit açılıyor hocam Elhamdülillah. Yani milli milliyetinin <gülüyor> o tarz bir yönergesi de var no, yani normal liselerde bile mescit açmak zaruri yani Enteresan kanunun himayesine evet, geldi evet, namaz. Evet. ama hocam e, oradaki din dersi öğretmeni kardeşimiz Sadece namazı öğretecek vakit buluyor olabilir. Biz o din dersi öğretmenine takviye edeceğiz. Oradaki öğrenciye dışarıdan sivil toplum olarak aile birliği vesaire neyse. İmam Hatip Lisesi'nden normal liseye kadar. Ee, öğrencinin bu birinci kademeyi açtığımız dünyada ikinci kademe dediğimiz namazlı bir hayat. Şuuru, kıvamı. Belki şöyle de bir şey. Yani bazen... Hani çocuklarımıza ya da okullarda öğrencilere yani hatta dini eğitim veren okullarda bile çocukların namaza götürülmesinde problem olduğuna dair bilgiler oluyor. Yani zor oluyor öğrencine. Acaba diyorum o ruh tarafı anlatılabilse çocuklara yani o namazdaki o kalbi tat anlatılabilse daha gönüllü namaza gitme e, durumu hasıl olabilir mi gibi? Sıfır bir sorun olmaz bu yani tamamen gençleri evet. anlatınca ha. hepsi beş vakit tehcüde kalkacak diyemeyiz. Ha. Bu oranlar yükselir yükselir, yükselir ama e, namaz bizim en büyük ibadetimiz şeytanın da en büyük hedefi evet. yani her genç nesilde ben şöyle söylüyorum 25 yaşından önce Hatta evlenip bir aile reisi olmadan önce gencin namaza oturdu dememek lazım evet. Yani çok uzun bir çalışma istiyor bu Çok uzun. Hatta şuna çok şahit olmuşumdur Böyle 5-10 yaşındayken çocukta bir mollalık heyecanı olur Babasından önce namaza gider, camiye gider filan Elhamdülillah bir evliya çocuk... geldi Bu en çabuk bozulacak çocuk ihtimali taşıyor Evet. O bir oyun o çocuk için. Evet. Yani reşit olmayan birisinin... ...bizim anladığımız manada... ...namaz heyecanı taşıması çok zor. O kör taklit yapıyor. Yani annesinin heyecanlı sözleri... ...güzel bir başlangıç. Ama bir eğitimin bittiğini zannetmemek lazım. Yani... ...belki iblis onun o... ...erken olgunlaşmasını... ...fırsat bilip daha fazla... ...yatırım yapacak onun üzerine. Yani namaz... Son nefese kadar devam etmesi gereken bir eğitim. Son nefes. Ama belki de bu gençlik döneminde daha sağlıklı bir namaz aşısı yapılabilirse... ...yani hakikaten kalben tutunabilirse namaza çocuk... ...yani o ileriki yaşlarda daha... Şüphesiz, evet. şüphesiz. Yani o... E, şunu belki şöyle şunu Üstad... ...siz namazı kaç saatlik bir eğitimle bir sunum yapabilirsiniz? Yani üç saat gerekir mi... İyi bir namazın eğitimi için. Zeki bir çocuğa. namaz iki rekatlık namaz nedir ki? Bir saatte anlatılır çocuğa. Fatiha'yı da ezberledi mi bitti. Ya, namazı anlatmak ne demek oradan belki başlamak Yüzeysel yani. evet, Tabi yani, Kolay anlatılıyor 3 saatte çocuk evet, hele yani. zeki bir çocuk yani 3 saatte canım, güzel bir imam olacak kadar bile Kılabilir namaz evet. Ama namazın ruhu için 30 sene ayıralım Evet hocam. doğru Namazın ha. ruhu için 30 sene ayıralım Ben bir şeyi dikkat çekeceğim hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mutlu yuvadan tarif ederken Evet Bir aileyi övüyor Ne güzel aile diyor Eşini namaza kaldırır Kalkmayınca gıdıklar onu Südöken, Ağzına bir, bir miktar üstüne su serper su serpen, Mecbur uyansın evet. diye Mutlulukta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eşlerin birbirine namaz desteğinden Söz ediyor evet, evet. Hocam Sahabe çocuklarına bunu söylüyor Evlenmişler diyelim 20 yaşındalar Eşlerin desteği Olmadıkça hala namaz kalitesi Oturmuyor demek ki Evet. E, Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'sinden konuşuyoruz. Evet bize de yansıyor bu ama... ...demek o gün içinde bir örnekmiş yani, bu. Demek ki evde bir namaz neşesi olması lazım. Namaz neşesi, namaz dayanışması. Dayanışması olması Namaz dayanışması. Evet. Şimdi... E... Sevginin de bir parçası değil mi? Aile ilişkilerinin... Sevginin parçası kadar aynı zamanda da... ...Allah'tan yardımlı bir sevgiye dönüşüyoruz evet. namaz sayesinde. Evet. Şimdi... Mesela bize sorulan sorulardan biridir Genelde eşinin namazında Sıkıntısı olan hanımefendiler Bunu asla Yani kılıyordu Evlendikten sonra yavaşlattı Ben camiye git diyorum Gitmiyor Yani bir namaz yavaşlaması oluyor hı hı. Erkeklerde daha fazla oluyor Kadınlar evlilikten sonra namaza daha fazla Yanaşıyorlar hı hı. Yani anne olmaya doğru ...biraz daha maneviyatlar... ...yüksek oluyor kadın. Erkeklerde de... ...evlendikten sonra hafif bir esneme... ...diyelim. Evet. Hafif bir esneme... ...oluyor. Bu namazlı aileler... ...için söylüyorum evet. Mesela namazlı... ...diye kız istemiş, namazlı... ...diye verilmiş. Sonra bir namaz... ...sorunu çıkıyor. Benim belki yüzden fazla cevabım vardır... ...bu konudaki hanım... ...kardeşlerimize ve iddialı... ...söylüyorum bunu. Bir... ...inat. Bunu... Yani hınç konusu yapmadığı sürece kadın, kadının tatlı namaz davetiyesi, eşinin kulağına okunmuş namazlar asla boşa gitmediği kanaatinin Böyle bir iddia, iddiam var. Yani. Erkeğin kadına namaz kıl sözü belki biraz yani erkekçe söylendiğinde kadın bunu vurdum duymaz anlamadım gibi yapabilir ama kadının nazlı davetiyesi. Yani hadi namazı kılalım beraber. Madem camiye gitmiyorsun bana namaz kıldır. Hı hı. Tarzlı uygulamalarının çok ciddi bir namaz katkısı getireceği kanaatindeyim. Örnekleriyle de biliyorum bunu. Ama tabii şüphesiz ilk namaza camiye gitmedi diye başka bir aile içi konuyu namaza kamufle ederek sen zaten bey namazsın diye başladın mı adam kılacaksa da bir daha kılmayacak hmm, şeytan bak, bu da bir enteresan bir şey yani şeytana malzeme vermemek lazım şeytana He. destek olmamak bu lazım. sadece aile içinde değil belki evlatlarla ilişkide de kesinlikle, yani kesinlikle. bir başkası mesela iş adamı çalışan ilişkisinde yani değil mi siz, siz zaten namaz kılmazsınız bir beş para. bir namaz siz. adamlar He. yani hiçbir Hata bu şekilde düzelmez Namazla tedib etmemek lazım Namaz için çalışma yapmak lazım evet. Ama namazı yüze vurarak evet. Ve onun namazsızlığını Namaz eksikliğini Silah yaparak Kimse namaza başlatılamaz evet. Bu yanlış bir şey Çok güzel. Yani bunu yapma yerine e, Namazın etrafında dönüp Namaza mecbur etmek lazım Evet ama bir de tabii iş dediğinizde e, oraya da dikkat etmek namazlı bir patronun, işverenin yanında riya riski çok yüksek. Evet. E, patronların, işverenlerin namaz kılana %20 10 zam gibi bir ustup yapmamaları lazım. Ya yani böyle yapmaz hı, iş adamı hı, da. Hı, evet. Yani bu mantığa gelmemesi lazım. Riya için namaz değil. Namaza her türlü izin veriyorum. Namaz kılanları seviyorum. Ama bu kadar. Evet. Daha evet. fazlası Allah için yapılacak bir işi e, aybaşı namaz evet. parası almak için yapabilir. Patronun işte sevgisine nail olmak için. Yani şeye sokmamak o, lazım. Mesela evet. e, iş, işçi namaz ehliyse onu şef yapıyorsun olmamalı. Evet. Ehliyeti olduğu için ve namaz kıldığı için. Evet. Yapmalı şef yapacaksa. Namaz konusunu üstadım benim bu huşu ikinci kademe dedik ya, birinci kademesini evet, evet. camilerde öğreniyoruz. İkinci kademeyi ömür boyu diye bir politikaya yaymak lazım. Ömür boyu. Çünkü neden? Bugün ben çok huşu içerisinde namaz kılıyor olabilirim. Mesela Umre'ye gittiğimizde, hacca gittiğimizde orada bizim da basılsa böyle yarım kişilik yerde namaz kılsak da o namazın ...huşuğu yüksek oluyor. Evet. Gelip İstanbul'da onu devam ettiremiyoruz ama. Evet. Yahut da mesela bir Allah dostu veli bir zatın arkasında namaz kılarken... ...bir özel ziyarette o namaz farklı oluyor. Evet. Eve gidince olmuyor. Yani bu bir tansiyon gibi indi çıktısı olacak namazın. Kesinlikle olacak. Yani Ashab-ı kiramda da bu oldu. Mahakal. Evet. Yani namaz böyle beş parmağımız var bizim... Ölünceye kadar kırılması o 5 parmak devam ediyor gibi değil. Yani bir düzeyde ruh, durmuyor. İlkliği mi farklılaşıyor? Farklılaşıyor. Evet. bunu kabul etmemiz lazım. Doğru. Yer yer e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i çıkaralım hariç. O çünkü beşeri bir e, bizim standartlarımızda konuşmak caiz değil. Asab-ı bile bazı namazları öbür namazlarından daha düşük olabilir mi? Ya, Oldu. Hani öyle bir hadis-i şerif de var değil mi hocam? Yani namazın olmadı diyor mesela peygamberimiz. Adam kılıyor mescitte uzaktan görüyor. Orada bir fiziki hata var. 13. O, şart yok orada. Öyle mi? He. Orada 13. şart yok. Rüküden hmm. kalkıp hemen secdeye atlıyor adam. Hmm, evet. Sonra Efendimiz ona tarif ediyor. Böyle olmaz. Böyle olmaz orada adam. fiziki eksiklik var. Evet. Ama başka bir örnek var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda birisi namaz kınarken başını kaşıyor hmm. eliyle. Efendimiz de kalbi Allah ile olsa eli saçında olmazdı buyuruyor. <gülüyor> o, o sizin verdiğiniz örnek. Yani evet. şimdi sahabe-i kiram Allah onlardan razı olsun. Bizim için muhteşem bir nimet onlar ya. Hataları bize örnek oldu öyle yapmıyoruz. Güzellikleri bize örnek oldu öyle yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani ashab-ı kiramın da namazında belki bu farzlarında bir sıkıntı. Olsa zaten birbirlerini ikaz ediyor onlar Bilerek yapmaz onu ama e, Yer yer Namazlarının tansiyonu düşmüştür Ama hep öyle kalmamıştır Evet Oturup istiğfar etmiştir bu namazları niye böyle kılıyorum ben diye Yani bunu tabii kabul edelim Bir anne baba olarak Bazen çocuğumuzun Namaza devam ettiği halde e, Bazı yanlışlarını Yüzüne vurup Lan namaz kılıyorsun bir de utanmıyorsun böyle abine yalan söyledin deme yerine o namaza rağmen hata yapacağı ortamı düzeltmeyi tercih edelim. Genelde sistem etmek çabuk halletme hastalığından kaynaklanıyor. Öbürü uzun sürüyor biraz. Evet. Tedavisi vesairesi uzun sürüyor. Aile uzunu tercih etmelidir. Bir bu. iki hoca efendiler e, namazın ilmahal bilgilerini vermeyi. Farz görev bildikleri gibi yer yer namaz ekseni diye de bir ders yapmalar. Namaz ekseninde nasıl dönüyoruz biz müminler olarak? Yani, yani hayatımızı namaz eksenine oturtmak. Oturtmak imam efendilerin cemaate bunu anlatma derdi olması lazım. Belki daha sık hatta. Yani şimdi cemaat dediğimiz aşağı yukarı... Namaza gelen insanlar, namazın belli rükünlerini bilen insanlar, ama namaz ekseninde bir hayat dediğimizde bu ayrı bir disiplini gerektiriyor, ayrı bir hassasiyeti gerektiriyor. Şöyle denebilir, değil mi hocam? Yani namaz ekseni Allah'ın huzurunda duruyormuş Durulma. gibi. Evet. Yalnız şş, ben bir daha İki, vurgulayacağım. Kişilik kaldı, evet, yani, toparlayabilir. Bir evet. daha vurgulamam gerekiyor. Asla bak hatta hiçbirimiz e, ruh hali zayıf namazın diye bunun beş kuruş... Bir başkasını yok. yargılamak bir kere... Hem yargılamak hakkımız yok. Biz kaliteyi anlatmak zorundayız. Bir de fiziki şartları yerine gelmiş namaz namazdır. Evet tabii. Ben evet. İhya müddinden okuduğuma göre bu namaz boşa kılındı. Hasla hakkımız yoktur. İhya müddinde öyle demiyor zaten... Milyonlarca ecir kazanacaktın. Niye kazanmadın diyor. Evet. Yani kalitenin savaşını yapıyoruz biz. Evet. Kalite mücadelesi yapıyoruz. Miraç düzeyinde namaz mücadelesi yapıyoruz ama namazları imha çalışması yapmıyoruz. Evet. Kendine bile belki insan ya ben hayatımı düzeltemiyorum. O zaman namazla da falan Hayır. mesela. Asla. Son umudun bu ilaç senin zaten. Evet, evet. Bu da giderse sen düzelme şansın bir daha olur. Israrla yani şey. o huzura çıkmak lazım. O zaman biz şöyle diyebiliriz hocam. Namaz borcumuz başka şey. Namazı kara dönüştürmemiz başka bir şey. Evet. Yani biz şu anda namazı kara nasıl dönüştürürüz diyoruz. Evet o başlığı öyle açtık. Yani, yani namazı kara dönüştürmemiz lazım. Biz namaz sayesinde maneviyatımızı yükseltmeliydik. Namaz sayesinde... Kur'an okurken daha fazla heyecanlanmalıydık. Daha namaz, güzel bir insan, namaz, daha güzel bir aile, daha güzel bir evet, iş dünyası. Evet ailemizde namaz görülmeliydi. Evet. İşimizde namaz görülmeliydi. Yani bunun mücadelesini yapıyoruz, yapmalıyız. Ama madem öyle bu namazlarla uğraşmaya gerek yok düzeyine de Düşmemeli. Bu şeytanı memnun eder. Evet. Yani bu, bundan sadece şeytan memnun olur. Hocam teşekkür ederiz Amin. Allah razı olsun Amin. Değerli dinleyiciler Nurettin Yıldız hocamla Namazı konuştuk Namazda huşu konuştuk Namazın Bir hayat ekseni olmasını Konuştuk İslam'dan hayata ölçülerde Bugün evet namazla Birlikteydik İnşallah namazlarımız Hayatımızın ekseni olsun Duasıyla tamamlayalım Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.